Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. İyi, iyi günler efendim. Geçen ay sonunda e, görüşememiştik. Evet. E, bir uzun aradan sonra tekrar e, sizinle stüdyodayız. Argun sen de hoş merhaba, geldin. Merhaba. Hoş Merhabalar. Merhabalar.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 Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet hocam aradan e, uzun bir zaman geçti. E, fakat e, çok yakında da e, önemli gelişmeler oldu. Bugün bir e, <gülüyor> deprem sempozyumu başladı. Marmara Üniversitesi'nde. Afet Risk idaresinde çok aktörlü disiplinler arası yaklaşım başlığı altında. Bugün ve yarın e, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi konferans salonunda devam ediyor. Anadolu İsarı Kampüsünde bu. Kimin o, organizasyonu? Yine okulun organizasyonu hmm. Marmara Üniversitesi'nin fakat e, oldukça e, geniş e, bir e, şey var, e, konuşmacı listesi var, çeşitli oturumlar var. E, mesela bugün saat 10:30'da Afet Risk Değerlendirme ile ilgili bir e, oturum düzenlendi. Yine e, bugün 13:30 17 ile 17:30 arası. Acil Durum Organizasyonu ve Koordinasyon başlığı altında bir e, oturum var. Yarın e, 9.30'dan itibaren kamu harcamaları açısından afet yönetimi konusu konuşulacak. Para. E, ve e, bir diğer e, oturum afetlere karşı toplumsal dayanıklılığın arttırılması ve halk katılımı üzerine. Yarın son oturum ise saat 15'te afet yönetimi ve özel sektör. Bizim de yarın e, 13 ile 14.45 arasında gerçekleşecek olan dördüncü oturumda e, bizim de bir sunumumuz var. O sunumu da ben yapacağım. Evet, Hadi yani kolay gelsin. E, bunun bilgilerine ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz hemen afetyönetimi.sempozyum.marmara.edu.tr adresine girebilirler. Ve bütün konuşmacılarla ilgili bilgi de alabilirler. Evet hocam durum bu ee, ayın 22'sinde pazartesi günü iki gün önce Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi Akkaya sokakta bulunan bir binanın çökmesini e, saniye saniye televizyon ekranlarından evet. izledik. Evet Komşu, ne diyorsunuz komşu, hocam? Komşular da izliyordu baktım. Binayı komşu. da boşaltmışlar yani. Evet. Risk Bütün demek çevre ki. binaları da boşaltıldı. 20 yani. bina boşaltmışlar. Evet. evet. 20 bina 80 evet. daire midir? Evet. Nedir yani? Evet. En azından. 350 kişinin bulunduğu hmm. bir şey bölge evet. tamamen evet. boşaltılmış. Şimdi inceliyorlarmış hocam o binaları. O boşaltılanları. Dört tanesinde e ekipler varmış. İki binayı da yıkmışlar bu arası. Biri kendi yıkılmış... Biri de kontrollü yıkım diyorlar ama fotoğraftan yani videodan öyle pek de anlaşılmıyor kontrollü gibi. Diğerlerinin de durumunu inceliyorlarmış ve o boşaltılanlara da daire başına 5000 bin lira destek yardımı yapılacakmış bu geçiş dönemindeki evet. maliyetleri için. Eşyalarıyla falan gitti bina yani. Evet evet bütün bina yani gözümüzün önünde devrildi resmen. Vallahi efendim bu birkaç yıldır aslında bu yeni bir olay değil. Evet, son 4-5 yıldır diyelim gider artan bir e, yoğunlukta. Gerçi e, inşaat faaliyetleri biraz yavaşladı son zamanlarda ama yine de e, bu olayları sıkça yaşıyoruz. E, bunun en önemli çeşitli nedenleri var gayet tabii. E, ama yani, millet de, aslında da medyada da şöyle bir yanlış algı oluşabiliyor... Hani o binalar zaten zayıfmış da işte yıkılmışlar falan filan gibi. Ama yani anladığım kadarıyla tabii bu mümkün. Yani o binaların nasıl olduğunu bilmiyoruz veya zayıf mı değil mi bir şey söyleyemeyiz ama. Olayın esas sebebi tabii bitişik nizam veya ona yakın çok yoğunluklu alanlarda ...birkaç bodrumu ihtiva eden... ...binalar yapma durumundayız... ...bodrum yapmamak artık mümkün değil... ...çünkü bu garaj meselesi... ...araş otomobilleri... ...sığınak... ...sığınak mesai zorundu zaten... Ee, hmm. ...dolayısıyla... E, ...bodrum kazıları yapılması gerekiyor... ...bodrum kazıların tabii böyle... ...serbest normal kazı gibi... ...şevli kazı gibi yapmak mümkün değil... ...çünkü hemen dibinde binalar var... Evet. ...çok yakınında binalar var... ...bazen de dibinde... ...altına giriyorsunuz mevcut bir anlatta. Hmm. ...şimdi bunlara biz iksa kazıları deriz... ...ve iksa duvarı denir... E, ...bu duvarlar... E, ...tamam bunların tasarımı yapılır... ...bunlar bu bilinen bir şey... E, ...yani temel mühendisliğinin... ...önemli konularından biridir... Bir. E, ...çeşitli iksa duvarı teknikleri vardır... Bu istinat duvarı değil değil i̇stinad mi? İstinat duvarı demeyiz buna. İstinat evet. duvarı genellikle ne bileyim işte mesela kademeli bir şeydir. Ve kalıcı olarak dediği gibi. Yol kenarlarında. Yol biz. kenarında evet. vesaire. Yukarıdaki toprak kütlesini tutmak, tutmak için inşa edilmiş kalıcı sabit bir yapıdır. Ve onların da çeşitli şekilleri olabilir. Ağırlık duvarları dediğimiz yani kendi ağırlığıyla. Toprağı tutan. İşte evet. tutan. Hı. Ama e, bu iksa duvarları yani özellikle kazı için yapılan bunlar. Anlatabiliyor muyum? Amacı bunun kazıyı. Daha sonra içine bina girecek bu, zaten. Dıştan baktığımızda sanki yuvarlak kolon gibi e, çıkıntıları. Ha, onları, kazıklar var demek ki de Onlar şöyle efendim. Şimdi çeşitli Çeşitleri teknikler var, var. onlar onun içinde. E, bu vesileye de onu da anlatalım. Çünkü maalesef kamuoyunda pek de bilinen Hı. bir şey evet. değildir. Şimdi, medyada bile e, bu istinad duvarı diye geçti. Evet. İstinat duvarı maalesef öyle kullanılıyor. Bunlara evet. iksa duvarı demek daha doğru. Evet. Çünkü dediğim gibi bodrum kazısını e, tutmak için yani yavru, kazılan e, alandaki alanın yanındaki bina binaları araziyi e, zemini, arazi, zemini e, tutmak için büyük ölçüde dediğim gibi bunlar e, derin kazılarda Derin üstelik bunlar. Yani böyle bir iki kat falan değil çoğu zaman. Bu gördüğümüzde öyleydi Tabii zaten. Bugün bu teknikle çok aşağılara derinlere girmek mümkün. Yani sekiz on kat aşağı inebilirsiniz. Bunun şeyleri var. İmkanları, İmkanları nasıl var. Nasıl yapılıyor bu? Şimdi bir duvarı kendisini yapıyorsunuz. Bu duvar iki türlü yapılabilir. Türkiye'de genellikle biraz pahalı olmakla beraber kazıkları yan yana, fore kazık dediğimiz betonarme kazıkları yan yana çakarak Böyle bir perde oluşturuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Cephe çevre diyelim. Kazı, duvar alalım, oluşturuyor. Duvar yani. Kazıklardan bir duvar. Evet kazık. Ama onlar tabii tek başına tutamazlar şey. belli bir derinlikten sonra. Yani o kazıklar zemine bir miktar giriyor. Davrusu şöyle. Kazı başlamadan evvel kazıklar çakılıyor. Evet. Daha bu sonra bu. içeriden kazmaya başlıyorsunuz. Belli bir derinlik, Eğer çok fazla değilse diyelim bir kat, bazen iki kat duruma göre ise o kazık konsol olarak çalışmaya başlıyor. Arkadan gelen toprak itkisi altında ön, önünü açınca. Kazık orada çalışabilir ama bir yerden sonra kazığın dayanımı yetmez. Yetmiyor. Onun için bunu ankıra etmeniz gerekir. Ve buradan bir nevi çivi çivilemeniz lazım zemine. Bunlar hakikaten çivi dediğimiz bir takım olan e, çelik e, şeylerle, çubuklarla sağlandığı gibi daha ziyade özellikle daha derin olan kazık ve zemin bakımından da uygun olmayan e, durumlarda e, zemin ankrajı dediğimiz ankrajlar yapılır. Bunlar da betondan yapılıyor. Yani, Şöyle tabii. şimdi bunun için zemin deliyoruz. E, önce bir delinir. Delinir. E, i̇çindeki malzeme temizlenir. çıkartılıyor. Tabii nereye kadar Sağla, a, ileride arkada bir sağlam e, bir zemine, zemine ulaşan bir Hesabı, hatta bazen abi. bunlar biraz eğimli yapılır ki daha sağlam zemin biraz daha aşağıda olduğu için eğimli yapılır yatay yapılmaz azıcık eğimli yapılır ondan sonra bunların içi temizlendikten sonra bunun içine e, öngerme çeliği dediğimiz bizim yüksek kaliteli çelikten yani ankarajlar böyle yapılır bu, halatlar böyle. katılır Bazen de çubuklar, çubuklar var. var yani de genellikle halat yapılıyor bugün ama e, çubuklar da olabilir. Bunlar öngerme çeliğidir. Bunlar çok yüksek mukavemetli. Bunlar içeriye sokulur. Bunlar uzun olabilir. Zeminin hesabı hesabı hesabı da kitabına bağlı. Çünkü arkadaki. Bir zemin, de zeminin durumuna tabii. Tabii Nerede sağlam var. bir nokta yakılana bilir köyüne artı üstünde yük var mı yok mu mi mesela binanın altına giriyorsunuz. Evet. evet. E, bu baya bir mühendislik hesabı. Yani çok da basit bir şey değil. Onu da söyleyeyim çünkü dikkat etmek lazım. Çok riskli bir iş yapıyorsunuz. Yani. Evet. Yani meslek oraya... hayatımda bazı birkaç tane hem de yani 30-40 sene önce teknoloji bu kadar gelişmeden Gelişmeler. çok riskli şeyler yapmak durumunda kalmışımdır böyle hesaplar. yani evet. Şimdi çok daha bilgisayar programları evet. falan daha gelişti tabii. Ama yine de ciddi bir mühendislik inputuna ihtiyaç duyan ciddi bir iştur bu. Ee, ondan sonra bunu içerişe yaparsınız ve bunun bir kökü vardır. Ankaraş kök derler. O, orasına e, enjeksiyon, enjeksiyon yapılır. Nuriye, çimento. Çimento enjeksiyonu evet. yapılır. Ve e, işte bir müddet sonra o donar. Ondan sonra bunu çekersiniz. Ve e, şeye de zaten e, bir başlık kirişi diye bir şey yaparsınız. Bu, kazıkların e, önüne kazıkların önüne veya perdeye. Oradan perde, gerdiriyorsun. Oradan gerdirirsiniz ve kamalarsınız. Bu yani öngerme teknikleri sıkıştırırsınız. Yani bir böyle çekip girip bırakıyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Çünkü bu öngerme çeliği yüksek mukametli. Bu öngerme tekniğini biz her yerde kullanıyoruz. Özellikle köprülerde. Bütün köprülerimiz hemen hemen ön Tabii ger Liman ön inşaatlarında, istelilerde. Özellikle köprülerde. Evet. Bütün köprüler, beton köprüler bugün hemen hemen istisnasız öngerme tekniğiyle yapılır. Yani aynı teknikle yapılır. Orada da beton, betonun içinden geçer bu kablolar. Burada zemine bunu şey yapıyorsunuz. Şimdi bu yerme işi, delme işi efendim, bir kazık işi, şeyin işi ve bunlar uzmanların yapması gereken, uzman firmaların yapması gereken. Dediğim gibi projesine de uzman mühendislerin, Bilenlerin, bu işi, evet, bu işte uzmanlaşmış mühendisler var, firmalar var. Fakat maalesef son zamanlarda yani her işte olduğu gibi, yani bütün inşaat alanlarında olduğu gibi özellikle İş o kadar ayağa düştük. ki önüne gelen herkes bu işi yapmaya başladı. Doğru etüt yapmadan, zemini tanımadan hesabı, kitabı. hesabı kitabını yapmadan, paldır küldür bu işleri yapmaya başladılar. Bakın bu işi yaptıktan, şeyden sonra da, inşa ettikten sonra da bunun kontrolü gerekir. Evet. Çünkü zeminde çok da az az olsa, az da olsa bir takım ufak deformasyonlar olabilir. Bunları gözlemek gerekir. Bunun için de artık bugün harca hale gelmiş bir takım enstrümantasyon teknikleri var. Mesela enkronometre evet. denilen aletler var. Bunları belli yerlere Yerleştiriyorsunuz. Bunlar sürekli olarak okunuyor ve zeminde bir hareket var, var mı yok mu? Uyarıyor yani. Uyarıyor evet. yani. Burada da mesela su geldiği belirtiliyor. Olabilir Toplamak tabii. Var. Olabilir. Evet. olabilir. olabilir. Bir, de evet. ha, bir de ömürleri var bunlar. Bir de ömürleri var. Şimdi bu da en önemli şeylerden biri de bu. Aslında bunlar prensip olarak, yani yüzde doksan geçici yapılardır. Ha yani bunu yaptık, o artık tamam da kalmaz. Ankaraş bakımından evet, söylüyorum. Evet, evet. Yüzde doksan geçicidir. Bunları kalıcı yapabilmek için yapabilirsiniz. Hemen hemen yapım tekniğinde çok büyük fark yoktur. Ama bunların daha sonra özellikle su izolasyonlarını sağlamak için... ...çok çok önemli tedbirler almanız lazım. Yani hmm. o zaman buna kalıcı diyebilirsiniz. Evet. Çünkü bunlar zaman içinde... korozyona e, uğrarlar... Evet. ...ve şey yaparlar. Ve pratikte... ...bunların... ...iyi bile yapılsa, usulüne uygun bile yapılsa... ...projesi, imalatı, her şeyi... Düzgün olsa... ...iki yıldır ömürleri. Evet. Yani kabul edilen... Çok enteresan Pratikte ya, yani mühendislik pratiğinde... ...bütün dünyada... Ekonomik böyle, hayatı bu kadar yani. Evet. Hayır. ondan sonra da o çalışın belki hayat. ama <gülüyor> ama güvenemezsin. Ama riske girersin. Güvenemezsin. Evet. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? İki, iki yıldır. E, i̇ki yılda e, tamam, iki yılda bir bodrum inşaatı her biter. Yani. biter. inşaat O seviyeye ulaşır diye bekleriz. O seviyeye ulaşır. Ondan sonra arkasını doldurunca o bin, taş bina o yanındaki e, zemini taşır. taşır. Evet. Ona göre e, hesaplı yapıldık Binanın da vesaire. Hı. Anlatabiliyor muyum bu? Şimdi efendim bu işi. Önüne gelen yapmaya başladı. Projesiz yapmaya başladılar. Proje yapmıyorlar da uyduruk kaydır şeyler yapıyorlar. Şimdi mesela bu anlattıklarınız bir yani, yandan da maliyet yani, konusu. 3 yıl evet. oldu sanıyorum e, ya yani iki yıl oldu buraya davet ettim benim eski doktora öğrencilerimden Utku Celep. Hmm. Bu konuda uzmandır. Evet. Yani bu konuda firması var. E, çok önemli inşaatların e, iksallarını iksallarını yapıyor. yapıyor. Şimdi mesela evet. opera binasının iksal. Hmm. Yani, projesini yapıyor. Tatbikatına değil. Ee, şimdi o, hatta hı, düşündüm onu tekrar davet edeyim mi diye bu programa. Yani bu fakat bulamadım. Ee, Bir başka programda ağırlayalım. Evet, yani bu, bu, bu konuyu o zaman da söylemişti. Bu işin ne kadar evet. kötü yapıldığını ben hatırlıyorum. Ee, e çünkü başka örneklerden de bahsetmiştik. Çok çok çok. çok, çok İstanbul'da devamlı, bildiğimiz devam, başka devamlı, devamlı, devamlı örnekler var. Ve bakın bunlar yani işte son zamanlarda konuşmanın başında belirttiğim biz biraz inşaat aktivitesi biraz belki yavaşladı belki ama... ...inanın ki yani inşaat aktivitesinin hızlı olduğu zamanlarda bunlar giderek sayıca artıyordu. Evet. Yani geçmiş, şu, şu son bir yıl içinde böyle hatırlasak beş 6 tane... ...böyle şeyin aslında evet. belki mi? daha fazla. Belki de bir kısmını biz duymuyoruz. Duymuyoruz. Evet. Yani evet. aslında tabii böyle şehir içinde spektaküler bir şekilde haber yapılmadığı sürece. Bu olay, bu özensizlik, paldır küldür, kontrolsuzluk. Bunları kimse kontrol etmiyor. Denetlenmiyor ediyor. da sonra. Denetlenmiyor o kim denetlemesi da. lazım? E, projecisinin ve işte belediyenin de belediye belediye belediye Projesini, yani bunun bir kontrol sistemi. Dediğim gibi bu hani ölçüm sistemi, bu enstrümantasyon yapılsa bazılarında yapılıyor. Yapılmıyor değil. Tabii. Tamam yapılıyor. yani. Tabii bunları biz her zaman ben e, bunu tasrih etmem gerekiyor hep eleştiriyoruz Türkiye'deki şey, şey, inşaat sistemi ama sistemini, çok düzgün yapılanlar da var. çok oldu, iyi yapanlar tabii. da var tabii yani o, evet. Yoksa yoksa Türk müteahhitleri bütün dünyada bu kadar başarılı noktalara mesela. gelebilirler mi diye yani değil, o, Bizim değil. aslında inşaat teknolojisinde e, yani ülke olarak Eksiğimiz bir yere geldiğimiz yok. muhakkaktır ama ama bu özellikle belediye sistemi içinde yani e, Belediyelerin kontrolla yükümlülük oldukları alanlarda, şehirlerde kısaca bu işi beceremiyoruz. Evet. Ee, bir de enteresan olan şu hocam sizin anlattıklarınızla da birleştirince... ...bu binanın içindeki bütün aileler, daireler boşaltılıyor. Evet. İnşaat alanı boşaltılıyor. Demek ki yani gözle bile ayırt edilebilecek bir noktaya gelmiş. Evet. Hareket etti demektiz. Evet. Hissettiler, gördüler, çatlamalar Çatlamalar olmuş. Ben yanlış hatırlamıyorsam, okumadıysam e, bir süre, uzun süre kalmış galiba bu. Boş kalmış. Boş yani kalmış. Şey, İksa sahipsiz ortaya. İksa sahipsiz yani. Evet. Yani Arkasın ha bu su meselesi de. Yani su, Şimdi bunu ha. bunu yapıyorsunuz, Bunu drenaj tedbirlerini de alacaksınız. Evet. Yani bir de o var. Su birikmemesi lazım. Su yani. su birikirse zaten o her zaman tehlikedir. Anlamıyor evet. musunuz? Yani siz bu duvarı yaptınız, ankrajını güzel yaptınız vesaire ama a, drenaj sistemini de yapacaksınız. Onunla ilgili o da bir mühendislik çalışması. Tabii. Evet. Tabii. Onun da projesi yapılır. Yani tabii Bütün bu, bunları biz yani Türkiye'de işte bina yapmayı da çok basit herkes yapar yani. Aynen bu öyle. Bu da öyle. Bu evet. da herkes bu da herkes kazıyor şimdi. Yani bilir bilmez bu işi yapan bir, bir sürü taşeron çıktı. Ama hocam bunun e, bir nedeni de şu değil mi? Böyle bir işi yapmak için bir yerden izin almak lazım. İksa projesini... İzin projresini... alıyorlar Aldıklarını sanıyorum. Ben yani projesini yani, ama almış olmaları gerekir. Normalde öyle. Evet. Ama almadan yapan yok mudur? Mutlaka ki yani vardır. vardır. Evet. Yani şimdi şeyde e, Kartal'da bina çöktü. Üstünde üç tane kaçak kat var. Evet. Yani ruhsatı dışında yapılmış. Üç katı siz bir gecede yapamazsınız ki. Gece kondu değil bu. O böyle aylar süren bir imalat. Belediyenin de burnunun dibinde. İstanbul efendim kaçak, kaçak şeyin e, e, konutların sayısını bil, bilen yok. Evet yani, yani şimdi ay, altı, altından şey, proje vermiş, ruhsat almış Ondan sonra ama üstüne de üç kat atmış. Ya yani bu Hı. böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Burada bir denetim eksiği de olduğu aşikar. Evet. Biz bu yapı denetim meselesini daha tam oturtmuş ve sindirebilmiş değiliz gibi görünüyor. Hayır çünkü. efendim. Yapı denetim sistemi yine başarılı istisnaları bir tane bırakılmak üzere tamamen bir fiyasko Türkiye'de. Evet. Tamamen bir fiyasko. Yani kağıt üstünde işi yapıyormuş gibi görünüyor ama bir şey yapılmıyor aslında. Ya. Tamamen bir, bir takım adamlar çalışıyor işte bir hizmet yapılıyor. Bir takım paralar alınıyor, veriliyor. Hizmet sanki yapılıyormuş gibi. Bizim yapı denetim yönetmeliğimiz, kanunumuz, projeleri yapı denetimcilerin imzalamasını gerektiriyor. Bunu imzalıyorlar. Ama ona bakacak ne kadroları Batmıyorum. var, ne niyetleri kağıtlar var. Kağıtlar geliyor, kağıtlar gidiyor yani. Evet, yani evet. Kağıt üstünde. Efendim biz, e, hep onu ben söylerim. Daha Bizans'tan gelmiş, Osmanlılar da biraz Bizans'tan tevarif etmişler tabii Roma'dan. Biz kağıt kağıt işini sağlam çok iyi yaparız yani. Kağıt kağıt bizde çok iyidir yani. her şey, ya. Her şey. Her evet. şey. Evet. Zimmet <gülüyor> defteri vardı her, her şey yerde. Her şeyi kayıtlıydı. Kayıtlı. Kağıt üstünde hiçbir eksiğimiz yoktur. Ama gerçekte onun karşılığı varmış yokmuş evet. o. <gülüyor> o önemli değil. Ona kimse bakma. Ama orada bir sistemik eksiğimiz var hocam. Yani mesela evet. sigorta şirketleri devrede değil. Evet. Dolayısıyla onlar ...yani evet. öyle bir riskleri olduğunu bilseler... ...böyle bırakmayacaklar... ...yani dünyada uygulanan şeyi söylüyorum... ...yani sigorta edeceksiniz... ...projenizi... ...hem tasarımını hem inşaatını... ...şimdi lafı geçmeye başladı... ...proje Gayet sigortası derken, hala yok benim bildiğim ya, kadarıyla... ...var topu. ama çok ...yavaş sınırlı. yavaş var, yani çok yavaş yavaş var. var. ama... E ...çok sınırlı ve şey etkin değil... Evet. ...yani sigortacı... ...projeye bakacak... ...doğrudur bu diyecek... Ondan nasıl da yapımını denetleyecek? Yapı denetim paralarını oradan alıyor. Yani mesela bu inşaatın sigortası olup olmadığı bile görünüşe göre hiçbir şey. Öylesine olduğu şüpheli. Evet. Efendim önemli olan argın beyinle bir bu şu projeden başlamak lazım sigortaya evet. yani. Çünkü projeci sorumludur kendi Tabii. yaptığı şeylerden. Evet. Tamam Yani Türkiye'de proje hatasından bir sürü kaza oluyor, bir sürü yıkım oluyor. Bunların farkında bile değiliz. Ama bir deprem oluyor mesela. İşte o zaman projecileri içeri atıyorlar. Bir müddet sonra evet, dışarı iki, çıkartıyorlar. Evet. Öyle göz boyama yani. Meli Bey gibi. Aslında, Aslında biz evet. e, hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin çeşitli kentlerinde aynı problemle çok sık karşılaştık. Ve bundan sonra da karşılaşacağımız anlaşılıyor. Çünkü Hı -hı. bir yandan da bakıyorsunuz. işte e, özellikle e, iklimsel değişiklikler nedeniyle yağmurların şiddeti artıyor. Yol açtıkları Zararlı. kazalar, zararlar artıyor. E, burada da işte, e, o kadar kolay ki bu açıklamayı yapmak. İşte efendim su gelmiş. Su geldiği için altı boşalmış. Gülüm. O nedenle bina o, güven, Ama de, bu, bu bir, olay normal bir şeymiş gibi. Evet göre. normal e, bir e, su şeymiş geldiğine gibi. göre yıkılır tabii evet. falan. Yani evet. gibi, gibi, gibi, gibi algılanıyor evet. kamuoyunda. Yani sanki bu iş ee, hani kaderin cilvesiymiş. Normaldir evet. böyle şeyler. Olur böyle şeyler Fıt demeye Fıtratın getiriyor. Ve geçiştirip gidiyoruz. Evet. <gülüyor> Fıtratında var hocam. Efendim? Fıtratında var <gülüyor> Mesela İstanbul Valisi'nin yapmış olduğu açıklamaya bakıyorum. İstanbul Valisi her konuta işte her aileye 5000 bin lira ödeneceğini açıklıyor. Fakat yani geleceğe dönük olarak. Ne olacak? E, Söterilerin alınması Yok. bilmem Yok. ne falan. Böyle bir şey konuşulmuyor bile. Kentsel yani. dönüşüm bunları çözecek. Evet. Barış filan da var. İmar biraz. barışı da var. Şimdi bence Türkiye'de inşaat piyasasında birbirinden ayrı birkaç piyasa var. Bir bunları bir hakkın yapanlar var. Bir hakkın. Tabii. Yani kelime atlatmadan. Evet. Ya bunlar en iyi danışmanları tutarlar. Güvenmez. Şimdi hocamlar yeni bir yönetmenlik hazırladı. Orada işte peer evet, review. Evet. Neydi evet. Türkçesi hocam? Tasarım gözetme. Gözetme. gözetme. Bu ne demek biliyor musun? Daha tasarım aşamasında evet kabuller doğrudur. Evet yapılan hesaplara katı kontrolünü devreye sokuyor. Veya şunu bir tartışalım. Daha başlangıcından itibaren. Başlanıştı. Yani. Daha ortada bina falan yokken evet. şey Proje var. bile yokken daha evet. sıfırdan. Hocam ne kadar zorlaştırdınız <gülüyor> hayatı yani. <gülüyor> evet. Bu var. Evet. Bunu şu an bu yokken de uygulayanlar var. Tabii var tabi, var Bu bu kesin yani. Bunlardan öğrenenler de buna uygun davranmaya çalışan daha küçük müteahhitler falan da var. Bir Sayılarda de, artıyor bunların. Yani aslında evet, memnuniyet evet. dediği şeyler var. Müşteri ama bunlar, de bilgili şimdi. Daha diren, bil, bilinçli. Ama Soruyor maalesef bunu. çok sayıca sınırlı tabii. Yani bu Sınır, biraz çok, da tabii hizmet sınırlı. alanların da bilinçlenmesiyle, bilinçlenmesiyle evet. olan bir şey. Buradan, bu programın da derdi o herhalde. Tabii, tabii, evet. yani. evet. şimdi bir, bir bu var. Bir de işte baştan kara. Temelsiz. Yani geçenlerde Sütlüce'de miydi o bina apartman gene evet. kazının evet. içine evet. yıkıldı. Baktım ona seyrederken mütemadi ince bir temel var. Beş kat mı, yedi kat mı, altı kat mı öyle bir şeydi o da. Böyle kaydı hop gitti aşağı. Evet. Ve paldır küldür bir moloz yığınına dönüştü. Bunlar da herhangi bir ciddi proje hizmeti beklemeyin. Bunlar göz kararı. Bir de tabii 1970'lerde 80'lerde daha da gevşekti ortamımız. Hazır beton yok. Yapı denetim şu şekliyle bile yok. Belediyeler Ofisten ancak işte ruhsat iskan vermeye giderler. E, filan falan yani bir gelişme var. Bir çok doğru uygulamalar var ama şu anda büyük çoğunluk risk altında açıkçası. Maalesef. Ve aradan 20 yıl geçti. 99 depremlerinden evet. bu yana. Bu 20 yıl içinde 40 kere bütün Türkiye'deki e, binaların kontrolü yapılırdı. Ve e, her birinin de e, kimlik kartı çıkartılırdı. Tedbirler de alınabilirdi, değil mi hocam? Yani. Peki bundan bir buçuk ay önce Sayın e, Bakan e, Bay Tutum şey dedi. Üç ay içinde bütün belediyeler riskli bölgeleri mi, riskli evet. yapıları mı tam bölgeleri, anlaşılmadı. Bölge. Alanları tespit edip bildirsinler bize. Bölge. Bölge. Bölge. Bölge. Ondan bir şey duyuyor musunuz? Ev, duymamız zor çünkü seçimle uğraşıyoruz ha hala. Doğru. Peki, yani. <gülüyor> her şey sırayla. Ne sırası? Yani bu, evet. bu şöyle kolay iş değil maalesef yani. Evet. Evet. E, hocam bu arada e, Paris'in göbeğinde evet. Notre Dame'da e, bir katedral yangın. Katedral yandı. Katedral yandı, çatısı yandı. E, enteresan e, bir arkadaşımdan not aldım. E, Fransız medyasından e, çevirerek bana bulaştırdı. Onu e, özellikle aktarmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz e, Amerikan Başkanı Trump da dahil olmak üzere e, birdenbire itfaiye uzmanı kesildiler <gülüyor> ve işte neden tepeden su atmadılar falan diye. Evet. Çok, Helikopterle e, su atın diye, su atın diye e, açıklamalar yapıldı. Evet. Şimdi e, Fransız itfaiyesinin yangında uyguladığı Protokolün çerçevesi Fransız İhtilali'deki yıkımdan sonra belirlenmiş hocam. 1789'dan bahsediyoruz. Ee, biliyorsunuz Fransız İhtilali ile birlikte Nötrdam'da e, baya bir e, darbe görmüş ve çeşitli yerlerinde yıkılmalar olmuş. Ondan sonra Fransa'da e, bu işin prensipleri belirlenmiş ve bundan 160 yıl önce de şimdi okuyacağım protokol hazırlanmış. Bu protokolde önem önceliğine göre 5 madde sıralanıyor. Diyor ki: Birincisi insanları ve canlıları kurtar. İkincisi sanat eserlerini kurtar. Üçüncüsü altarı yani içerisindeki büyük haçın olduğu altarı kurtar. Dördüncüsü mobilyaları kurtar. Beşincisi binayı kurtar. Evet. Bu sıralamayla hareket edeceksin demiş. İlk iki madde yani can ve sanat eseri yenilenemez. Sonraki iki madde mobilya ve altar kısmen yenilenebilir. Kısmen yenilenebilir. Bina ise yenilenebilir görülmüş. Kategorisinde. Evet. Bu şeyde yani protokolde. Yetmemiş Versailles Sarayı'nın bahçelerine meşe ormanı gitmişler. Hı ki bir gün çatı yandığında o meşeler o çatıyı tekrar yapmak üzere kullanılsın diye Versay'ın bahçesindeki 160 yıllık meşeler bugünü bekliyorlarmış yani. Nasıl hocam? Çok ilginç. İlginç. Evet. Sanat eserleri, mobilyalar, altar, vitraylar kurtuldu. Niye su atmadılar? Çünkü içeride ne varsa itfaiyeciler kurtarıyor o sırada. 160 yıldır hazırlandıkları şeyi uyguladılar. Evet. Ee, arkadaşım bir not düşmüş. Ayasofya'yı, Süleymaniye'yi düşünüp dersler alınması gerekli demiş. Bu evet. çevirinin altına. Durum bu. Evet. evet. Ee, o da tabii çok... Evet. Orası da tabii çatı tamamen ahşap. O ciddi bir yangın yükü. Evet. Yangının neden çıktı hakkında tam benim bir bilgim yok. Galiba bir restorasyon halde... çalışması vardı evet. ve bir elektrik evet. kontağında öyle, olduğunu öyle duyduk. Öyle geliyor. Evet. Evet. evet. Ama o da risk, bilinen riskler arasındadır tamam. ve olmaması lazım. Evet. Yani yangın çıkması kolay bir iş değildir. Evet. Hele ki içinde çalışılıyorsa restorasyon yapılıyorsa mesela orada sıcak yani kaynaklı maynaklı kesmeli biçmeli alev çıkaracak bir faaliyet yapıyorsanız onun özel tedbirleri vardır. Hemen yanında söndürücüsü vardır battaniyesi vardır bir takım tedbirler alırsınız bir kişi kesiyorsa üç kişi de onu söndürmek için etrafında dizili bekler. Bunda bir e, şey bir ihmal bir, bir şey var, var. galiba. Evet. Onları da bekliyoruz. O, onların da yayınlanmasını bekliyoruz. Ama bir kere yangın başlayınca o 600 senelik filanmış galiba o çatı. Çıtır çıtır gitmiştir. Yani, evet. Maalesef. Onları yangına karşı koruma boyası yapmak da mümkün değil. Ahşaplar görünüyordu orada yani. Evet. Dolayısıyla Meynan'ın o kısmı gitti. Biz geçen hafta e, Cemal Kozacı Beyli bu yangın üzerine oldukça detaylı bir program gerçekleştirdik. Orada birçok bilgiyi Cemal Bey dinleyicilerimizle paylaştı. Evet, bir küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Oh, mm -hmm. oh, Evet, Açık Radyodayız 94.9'da Altın Saatler Hı -hı. Programının ikinci bölümündeyiz bugünkü programı Nuray hocamızla birlikte sunuyoruz Argunyumda stüdyoda. Evet hocam e, Elvan İstanbul dışında olduğu için bugünkü programımıza e, katılamadı evet. ama sorularını gönderdi. Evet. E, sorularının bir kısmını cevabını zaten siz konuşmanız sırasında e, Argun'la birlikte verdiniz. Der ki zemin mekaniği, zemin iyileştirmesi ve temel inşaatı konusunda yönetmeliklerde bir eksiklik var da ondan mı bu kadar sık yaşanıyor bu çökmeler, devrilmeler? Ne dersiniz? Evet. Pardon. Efendim tabii e, zemin, ben zeminci diyelim yani ama tabii evet. ister istemez e, konularımızın içinde. Çünkü zemin mekaniği ve temel inşaatı yani inşaat mühendisliğinin en temel konularından biri. Yani binanın önce temelini yapıyorsunuz. Dolayısıyla Tabii. hiç şakaya geliri yanı yoktur ve bir önemli bir uzmanlık alanıdır. Ee, burada bir takım problemlerimiz var. Tabii şartname Türkiye'de pek çok alanda olduğu gibi şartname eksiklerimiz var. Ama bu peyderpey bunlar gideriliyor. Ama Tabii. doğrusunun ne olduğu da biliniyor. Değil mi? Tabii biliniyor ama yani e, şartnameler mesela e, özellikle e, uygulamayla ilgili konular daha yeni yeni oluşturuluyor büyük ölçüde. Ne bileyim. Mesela binderlığım var ama e, var tabii. Eskiden beri vardır var, yani de. şeyleri vardır. Ama uygulamada belediyelerin yani belediye uygulamalarının içinde ne bileyim işte efendim zemin etütlerinin nasıl yapılacağına dair yönetmelikler işte son son yıllarda hala da çalışıyorlar. Bunlar çıkmaya başladı. Bizim de, hazırladığımız deprem yönetmeliğinde e, bu bölüm çok, e, yani e, zemin araştırmalarının, zemin sınıflandırmalarının vesaire nasıl yapılacağına dair şimdiki deprem yönetmeliğinde çok ayrıntılı bir bölüm var. Daha önceki deprem yönetmeliğinde birkaç sayfadan sayfayla geçiştiriliyordu. Şimdi tam sayısını hatırlayamıyorum. 30-40 sayfa şey var şimdi. Yani, Bununla ilgili. Yani. Evet, yani diğer zeminle ilgili e, ...bina tasarımını... ...çok temel bir, bir mevzu. E, şimdi tabii Türkiye'de bu konuda bir problemlerimiz... ...biraz şundan kaynaklanıyor... ...bunu maalesef tekrar belirtmek zorundayım... ...Türkiye'de bu temel mühendisliği... ve daha doğrusu geoteknik denilen konu... Bir ...inşaat mühendisliğinin bir alt dalıdır. Bir uzmanlık dalıdır. Şimdi özellikle 99 depreminden sonra biliyorsunuz... ...yani bu, bu kolunda... E, e, bu konuya, işte zemine yahut geo, var ya geo ya yakın branşlarda olan iki meslek dalı bu konuda biz de katkıda bulunuruz dediler. Bunun arkadaşların hiç katkıları yok değildir. Bunlar jeologlar ve jeofizikçiler. Ama, ama yani e, jeoloji ve jeofiziğin, yani bir, bir alanın jeolojisini bilmeden oraya bina yapmak olmaz. Yani bir zemin araştırmasının ilk şeyi kere yerel jeolojiyi iyi bilmektir. O bakımdan jeolojinin önemi vardır. Ama yerel zemin koşullarını tanımak, değerlendirmek, bunların testlerini yapmak, gerek sahada, gereksel laboratuvarda, daha sonra bunlara bağlı olarak temel zemin parametrelerini oluşturmak ve nihayet bunu temel ve bina projesinde kullanmak tabii inşaat mühendislerimiz. Bu, bu doğal bir şey yani. Bunu bütün dünyada da böyle yapılır bu iş. Şimdi Türkiye'de hemen hemen 20 yıldır yeni bir adet çıktı yani. Ve ya o hale geldi ki iş. Şimdi hayır inşaat mühendisleri yapamaz diyorlar. Şunu jeolog yapacak, bunu jeofizikçi yapacak ancak şunu inşaat mühendisi yapabilir. <gülüyor> Garip ama gerçek. Evet. Garip ama gerçek. Hatta yakınlarda bir tebliğ çıktı. Ya pardon tebliğ de Bir yönetmelik mi çıktı bilmiyorum yani tam şeyini. Ama inanın ki böyle üç mesleğe bölüştürmeye çalışıyorlar bu konuyu. Bu konu yani bunu tebliği veya bu belgeyi Şehircilik Bakanlığı mı yayınladı? Evet evet evet. Bir yönetmelik. Şehircilik Bakanlığı yayınladı bir yönetmelik. Eee bu, bu çok büyük bir problem. Şimdi mesela yani geo, geoteknik e, dediğimiz konu biraz önce belirttiğim gibi eskiden işte zemin mekaniği ve e, temel inşaatı denirdi. Şimdi bu geoteknik adı altında birleştirildi. Öyle anılıyor daha doğrusu. Şimdi bu konuyla ilgili meslek grupları, dernekler var. Yani inşaat mühendisleri arkadaşlarımızın oluşturduğu Şimdi bunlar bir sürü konuda dava açma durumundalar yani şimdi bakanlıklara işte şuraya buraya dava açıyorlar vesaire. Karşı tarafta da bu sefer jeo mühendisler odası, jeofizik mühendis odası her şeye dava açıyor. deprem yönetmeliği iptal edilmesi için dava açıyorlar. Evet. Şimdi bu biraz tasarım ya gözetmenliği şey var sistem kuruldu biliyorsunuz buna ilgili bir tebliğ çıktı. Kim yapacak? Onu onu onu da mahkemeye verdiler. Onun, onun için de rahat. Ha danıştılar. o da Evet. Onun da hakkında da dava. Yeni bir gelişme. Yani yani çünkü o orada da kendileri e, birinci planda şey olsun. Aslında pardon yani o, orada o biraz yanlış e, söyledim. Şöyle. Onu Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği açtı. Enteresan yani İnşaat Mühendisleri Odasında üyesi oldu. Üyesi gibi. oldu. Evet. Evet. Ee, şimdi konulardan bir tanesi bu. Yani bu iş biraz e, uzmanlık uzmanlığa riayet edilmeme uzmanlığa saygı duymama noktasına geldi. Bu çok tehlikeli bir şey aslında. Tehlikeli. Şimdi e, jeolog ve jeofizikçilerin bu prosesin içinde bu süreçte yer alabileceği noktalar var. Mesela derin e, e, zemin yer analizleri ya, jeofizik yöntemlerle işte orada dalga hızı ölçerek kayma dalgası hızı ölçerek sondaj, sondajda erişemediğimiz noktalara Hı -hı. O, o, onlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. O zaman o aletlerin kullanılması ve o, o bilginin o uzmanlık dalının kullanılması giderek bütün dünyada yaygınlaşıyor. Ama ben bir sondaj yapmadan bugün inşaat mühendisi olarak güvendir bir bina projesi yapamam. Ama arkadaşlar diyorlar ki biz bir takım şu an fizik ölçümler yaparız, size bütün bilgilerinizi veririz. Yani Ve binayı, bari, evet, evet, mümkün değil, mümkün değil, bütün hiç dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görünmemiş ama Türkiye'de var. Sondajsız mı hocam? Evet. Hmm. Yani. Böyle şey, bu, Ve bunlar, bir de bu tartışma. Bu, bu, gündemiş, bu, bu Bakın bu konunun şimdi e, Elvan Bey'in sorusunu belki biraz genişlettim ama yani bu konu çok önemli. Tabi e, yönetmeliklerimiz, eğitimimiz bu konuda eğitimimiz yani aslında en önemli şeylerden biri mühendislik eğitimi tabi yani. Bu e, ben şöyle yorumluyorum dışarıdan bakan ben zemin mühendisi değilim ya, yo-teknikçi değilim ama konuyla yakın ilgi duyan bir insanım yani yaptığım işler bakımdan akademik bakımdan vesaire. Geoteknikçiler aslında uzun zaman kendi kendi branşlarına sahip çıkmadılar çıkart. Yani ve bu bu, bu branşın e, e, bütün e, alanlarda gelişmesi için yani alttan başlayarak gelişmesi için yeteri kadar çaba gösterdiklerini düşünmüyorum eğitim bakımından da bir eleştiri arkadaşlar evet. arkadaşlarıma eleştirildiğim yani mühendis arkadaşlarıma bu konuda yetkili otorite olan arkadaşlarıma onlar onlar da kabul ediyorlar çoğu. Bu konu böyle sadece bir takım uzmanların bildiği bir konu gibi e, kaldı El ele alındı. E, aşağıdan hakikaten bu konuyu geotek mühendisliği anlamda ciddi bir branş olarak yani yapı sürecinin tasarım sürecinin ve yapım sürecinin önemli aktörleri olarak geoteknik mühendisleri gereken rolü kazanamadılar, yeri alamadılar. Bu dediğim gibi bunun içinde eğitim de var, işte örgütlenme var vesaire vesaire. Ee, yönetmelikler sor, sorulan soru tabii kısmen var ama ben öyle görüyorum ki bunlar büyük ölçüde kapatıldı. Bugün bu sistem sistemler yavaş yavaş oturuyor yani yönetmelikler açısından. Ama biraz önce konuştuğumuz meseleye tekrar geri geliyoruz. Yani kağıt üstünde her şeyin olması, var. hatta yönetmeliklerin olması, evet. çok iyi yönetmeliklerinizin olması bir yerde hiçbir şey ifade etmeyebilir. Evet. Bizim 30-40 yıldır çok iyi deprem yönetmeliklerimiz var. 75'ten beri çok iyi deprem yönetmelik. Yani 75 Hı. yönetmeliği deyip geçmeyelim. O zamana göre fevkali iyi bir yönetmelik. O zamanki bilgilere o zamanki. göre... Evet. Çok evet. iyi bir yönetmelik. 45 sene öncesinden bahsediyoruz. Ama... Ne halde olduğu bu bugün sayıda. geldiğimiz nokta e, o deprem yönetmeliklerinin hatasından kaynaklanmıyor En azından bunu biliyoruz Hayır, tabii. Evet ben buradan hemen bir başka soruya geçmek istiyorum hocam şimdi e, Türkiye'de yapılarla ilgili yığınla sorun konuşuyoruz 20 yıldır bu programı yapıyoruz bugün 993 programımız 1000. programı sordunuz ne zaman yapacağız diye Evet 12 Haziran'da Yapacağız evet. bininci programımızı. Ee, ve e, her seferinde de yapılardaki sorunlarla ilgili, inşaatlardaki problemlerle ilgili e, sorumluluk araştırmasının sonucunda belediye diyoruz. E, acaba artık belediyelerden vazgeçmek mi lazım? Çünkü Türkiye'de yanında belediye var. Yani belediyeler diye ısrar etmenin bir e, Anlamı kalmamış olabilir. Acaba başka bir e, kurul mu atamak lazım? Ne yapmak lazım sizce? Yani bir belediye belediye diyoruz. E, perişanlık içinde hala hayatımıza devam ediyoruz. İşte, çoğu belediye başkanımız da müteahhit. <gülüyor> evet. Üstüne üstlük. Ne düşünürsünüz Vallahi hocam? Belediye deyince şimdi Amerikalılar city government derler yani. Evet. Şehir hükümeti. Şehir, kent kent hükümetimi. Evet Ben öyle kent anlıyorum. Yönetimi. Kent evet. yöneticisi. Kent evet. yönetimi. Yani bir kent yönetimi ve onun getirdiği belli bir disiplini olmadan yapılaşma, yerleşme sürecini yönetemezsiniz. Başaramıyor. Evet. Olmaz yani. Bunu. Size belli bir kural lazım. Bu işin bir sahibinin olması lazım. Evet. Belli bir resmi otoritenin olması lazım. O otoritenin belli kuralları ve o kurallar çerçevesinde kent planlamasından başlayarak inşaatın en ufak ayrıntısına kadar kaliteli insan sağlığına e, hizmet eden bir yaşam evet. ortamı bu, yaratmak değil mi? Hedefimiz bu. Belediye kanununda da aynen böyle Tabii ifade bu. ediliyor. Yani bu... <gülüyor> Belediye... Sor, sorunuzda bir kinaye vardı onu anladım ama <gülüyor> <gülüyor> ama diyorsunuz ki adres orası adres yani değil mi yani. eğer kenti yönetme Bele, iddiası varsa belediyeden vazgeçmemiz hatta şöyle yani her şeyi belediyenin yapması lazım daha doğrusu kent yönetimlerinin e, kentle ilgili bütün olayların kent içinde olması, olması gerçek demokrasinin zaten gereği evet. Evet. Yani demokrasi böyle olur zaten i̇şte. Ankara'dan yürütülmez demokrasi burada yürütülür Şimdi burada mesela e, yeni seçilen belediye başkanı İstanbul'un diyor ki bütün toplantılarımızı şeffaf yapacağız, duyuracağız evet, ve yaptılar. Yayın yapacağız. Evet. Canlı yayın bu, yaptı. önemli bir adım bu nokta. Şimdi orada belediye meclisi denen kuruluşu iyi anlamak lazım ve orada oraya baskı gruplarının yani halkın evet. mutlaka etkin olması lazım. Halkın bunu mesele haline getirmesi lazım. Halk bunu mesele haline getirmezse ya biz bu binalarımız niye yetersiz? Niye şehirlerimiz yetersiz? Niye yağmurda su basıyor her tarafı? Niye e, heyelan oluyor filan meselesini oraya taşımazsa, o baskıyı kurmazsa e, belediye en kolay nereden giderse oradan gidiyor herhalde. Evet. evet. Yani ben kısa bir belediyecilik geçmişim var benim. Mersin Belediyesi'nde çalıştım bir seneye yakın bir süre. Mesela orada gözlemlediğim organize gruplar meclise etkiliyordu. Orada da mesela aynı ailenin fertleri her iki üç partiye bölünmüşlerdi. Hep aynı soyadları olan şahıslardı ve bunlar birisi karşı gibi konuşuyor ama kapıdan çıkıca beraber, beraber. yemeğe gidiyorlardı. <gülüyor> evet. Aslında ben bugünkü programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ee, konularını da getirmek istiyordum ama tabii ki e, zamanımız yetmiyor ama kalan zaman içinde hocam tasarım gözetimi ne durumda? Evet tasarım gözetimi bildiğim yayınlandı zaten. 11 Ocak'ta. Evet. Yanılmıyorsam Evet, evet programımızda ee, da basitmişler. Evet ve e, bu sistem işte Türkiye'de özel konularda uygulama başladı mı hocam? Evet, şu manada yani bu ıı, tasarım gözetmenliği sistemi deprem yönetmeliğinin de tarif edilen bir sistem. Deprem yönetmeliğinde belli konular belirtildi. Bu konularda özel bir tasarım gözetmenliği hizmetinin alınması gerekir ve bu tasarım gözetmenleri de, bu tasarım gözetmenliği işini yapacak kişilerde, bu kişilerin Seçimi firmalar veya kişiler mi? Kişi midir bu hocam? Kişi ama firma adına da yapabilir Hı. ama kişi sonuç olarak yani kualifiye edilecek olan kişidir. Hı. Bunların seçimi ve bu sistemin çalışma çalışma prensipleri, çalışma ilkelerini Orada içermek üzere de bunu hazırlamak üzere de Deprem Yönetmeliğinin içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirildi. Biliyorsunuz deprem yönetmeliği 2018 Mart ayında yayınlandı ve 2019'un 1 Ocağı'nda yürürlüğe girdi. Bu tasarım gözetmenliği tebliği ve e, bu görev dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Ocak'ta yayınlandı ve yürürlüğe girdi. E, burada e, tasarım gözetmeni dediğimiz kişiler belli alanlarda en kolay anlayabileceğimiz şekilde mesela bir alan yüksek bina tasarımı yüksek binanın belli bir tarifi var yüksek bina ile ilgili yeni deprem yönetmeliğimizde özel bir bölüm bölüm var evet ondan sonra yalıtımlı binalar dediğimiz yani sismik izolasyonlu binalar bunlar Türkiye'de hep yapılmaya başlanmıştı ama yönetmeliğimiz yoktu yeni deprem yönetmeliğimizde bunlarla da ilgili yeni bir bölümümüz var bağımsız bir bölümümüz var bütün bütün ayrıntılarıyla açıklanıyor. Ayrıca özellikle temel sistemleri yapı zemin etkileşimi ve bazı depremlerin tanımı deprem sahaya özel sahaya özgü deprem analizleri gerektiren durumlar var. Bunlar bir takım teknik konular. Bu, bu özel teknik konularda projecinin özellikle daha işin başından itibaren devreye giren giren bir gözetmen tarafından Tabir caizse gözetilmesi ve kontrol edilmesi, edilmesi. görülüyor bu sistemde. Bu ihtiyari değil, mecburi galiba öyle mi? O hocam? konular için. O yani konular yani için. Yani yönetmelikte belirtilen altı tane konu var. Bu altı konu için bu mecburi. Şimdi bunun içinde bakanlığın hazırladığı tebliğde, tebliğe göre bir özel binalar komisyonu mühendislik komisyonu diye bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon beş üyeden oluşuyor. iki tanesi akademisyen. iki tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. Bakanlığı bir tanesi de AFAD'dan temsilci olmak üzere. Bu komisyon oluşturuldu. Bakanlık tarafından. Ve çalışmaya başladı. Görevi? Bu komisyonun esas görevi bu sözünü ettiğim tebliğde de açıkça belirtilen e, kriterler çerçevesinde bu işi yapabil yapacak olan tasarım gözetmeni adını verdiğimiz uzman kişileri seçmek belirlemek ve onları onlara yetki vermek yetki belgesi vermek onların e, onlar için başvuru koşulları onların değerlendirmek konuları kriterleri, kriterleri ...onlar bütün çok ayrıntılı olarak... ...bu 11 Ocak tarihli tebliğde... ...yer aldı zaten. Ee, burada... ...mesleki deneyim... ...ilgili alandaki uzmanlık... ...deneyimi, mesleki yayınlar... ...işte... ...eğitim master, doktora... ...vesaire... ...bütün beş ayrı... ...bölümde kriterler var. Bu kriterlerin... ...bir takım minimum sağlanması gereken... Hmm. Puan Notları diyor. var, bir takım üst limit eşikler var ve bunların toplamından belli bir puan alan kişiye, o alanda Yetki hep beş tane alan bu da, beş evet. tane alt spesifik alan, mesela yüksek bina tasarımı bir, bir tane isteyelim. O alanda tasarım gözetmenliği belgesi veriliyor, bir, bir Çok hayırlı bir diploma, bir, bir, bir, bir sertifikat. Burada bir kafama takılan ve ileride belki bir e, gündeme gelecek bir konu var hocam şimdi bu tasarım gözetmeni aynı zamanda projeci Tabii. Dolayısıyla bir projede bir firma projeci olur başka bir projede tasarım gözetmeni olabilir evet, tabii. burada e, şeyi yani o çıkart çıkartması nasıl yönetilecek şöyle aynı anda olamaz yani aynı aynı anda, aynı anda olamaz ama bu bir, bir iş başka bitti. bir binada başka olabilir. bir binada olabilir başka bir projede şey, çünkü evet. aksi takdirde yapamazsınız yapamaz çünkü bu işi yapacak olan kişilerin projeci olması bu, esastır evet. yani Türkiye'de şimdi e, akademisyenler de e, başvurabiliyor tabii ama akademisyenlerin de uygulama hmm. deneyimleri olması lazım evet o tabii o değil, kriterleri sağlaması tabii. lazım Yani esas istenen aslında bu projeci. gözetmenliği yapan da proje olması. Dolayısıyla o da projeci bir anda başka bir projesini evet. yapacak. Bütün dünyada da bu iş böyledir. Yani Öyle, bu evet. aslında özellikle Amerika'da yani çok başarılı bir şekilde yürüyen peer review sisteminde budur yani. Projeciler evet, evet. sırayla birbirleri kontrol ederler. Evet, bu çok bu Hocam çok da. çok teşekkürler. Süremizi doldurduk. Ee, gelecek ayın son programında görüşmek üzere. Diyelim Mayıs'ın evet. son programında. Ee, söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Aydınlandık. Evet. Sağ Çok olun hocam. teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programını Nuray hocamız ve Argun birlikte gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.